Sorumluluk imtihandır. 2. Kardeşimle hasbi hal. Allah hamd eder, Resulüne, Aline ve asabına salat ve selam ederim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Sorumluluk imtihandır dedik. Senin de yeni bir mevzuda konuşmaya başladık. İlim, hikmet ve anlayış sahibi olan Süleyman aleyhisselam ile başladık hasbi halimize. Allah Sübhanehu ve Teala ona mülk ve toplulukların sorumluluğunu verince, Süleyman meseleyi şöyle anlatmıştı. Bu, Rabbimin benim üzerimdeki fazlıdır. O şükredenlerden mi olacağım yoksa nankörlerden mi? Bunu görmek için beni imtihan ediyor. Kim şükrederse, nefsi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, şüphesiz benim Rabbim elgani ve El-Kerim olandır. Nem Suresi 40 Allah bizleri hem varlık hem de vazife yönünden yeryüzünde ihlaf ediyor. Bir grup geliyor, var oluyor, bazı vazifeleri icra ediyor. Sonra onlar gidip yenileri geliyor. Ve her grup varlık ve vazife imtihanının neticesinden üçüncüsü olmayan iki gruba ayrılıyor. Şükredenler ve nankör olanlar. Allah'ın hidayetle nimetlendirdiği, sonrasında aziz İslam davasına hizmetle ve Müslümanların sorumluluklarıyla şereflendirip nimetini kemale erdirdiği Müslümanlar, ne yaptıkları takdirde bu nimete şükredenlerden olur, hangi durumda nankör olurlar? Geçen yazımızda Allah'a şükredenlerden olabilmenin birinci yolu olan sorumluluğun Allah'tan ve O'nun fazlından olduğunu bilmek maddesini ve bunun alameti olan ihlas ve dua konusunu işledik. Bugün yeni bir konuyla hasbi i halimize devam edeceğiz. Sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmek. Bir insanın yaptığı işi en güzel şekilde yapması, elinden gelenin en iyisini ortaya koymasının adı ihsandır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tanımıyla ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına O'na kulluk etmek, sen O'nu görmesen de O'nun seni gördüğünü bilmendir. Buhari Tefsir 2. Müslim İman 5 Peki şükür için amel etmek gerektiğini, amelde de ihsan sahibi olma zorunluluğunu nereden çıkardık? Madem Süleyman Aleyhisselam ile başladık sohbetimize, O'nun ailesiyle devam edelim. Sebez Suresi 10-13. ayetlerde Allah Sübhanehu ve Teala Davud'a ve Süleyman'a verdiği nimetleri sıralar. Sonra bu nimetlerini şu hükümle sonlandırır. Ey Davud ailesi! Şükretmek için amel yapınız. Benim kullarımdan çok azı şükredenlerdendir. Sebez Suresi 13. Allah Sübhanehu ve Teala Verdiği nimetler için şükretmemizi ve bunu da amel yaparak ifa etmemizi istiyor. Asıl etkileyici olan ise ayetin son cümlesidir. Benim kullarımdan çok azı şükreder. Burada biraz düşünmek lazım. Ayetleri tedebbür, Allah'ın müminlere farz kıldığı sorumluluklardandır. Tedebbür, dubur kelimesinden gelir. Yani bir şeyin arkası. Tedebbür ise tefaul babındandır. Yani bir şey yavaş yavaş, tane tane yapıp sonuca ulaşmayı ifade eder. Allah, Kur'an'ı ayetlerin içinde derc edilen hakikatleri tane tane, bölerek ve adım adım ilerleyerek ele almamızı istiyor. Kur'an okurken bu sorumluluğu yerine getirmeyenleri de kalbi kilitli olmakla itham ediyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Muhammed Suresi 24 Şimdi yukarıda kaydettiğimiz ayeti düşünelim, tedebbür edelim. Benim kullarımdan çok azı şükredenlerdendir. İlk olarak benim kullarım lafzını ele alalım. Bilindiği gibi Kur'an'ın bir örfü, kendine özgü bir üslubu ve kullanım tarzı vardır. Benim kullarım ifadesi de bunlardandır. Bu ifade insanların geneli için kullanılmaz. Hususi dairede yer alan İslam ehli için kullanılır. Genel olarak tüm insanlık için kullanıldığında hiçbir şeye izafe edilmeksizin ibat kullar kelimesi kullanılırken özel olarak Müslümanlar kastedildiğinde Rahman'ın kulları, İbad el-Rahman, İbad el-Allah, Allah'ın kulları. İbadi, benim kullarım şeklinde kullanılır. Öyleyse bu ayette az şükredenlerden kasıt insanlar değil, Müslüman olan veya bu iddiaya sahip insanlardır. Evet kardeşim, acı ama gerçek bir tabloyla karşı karşıyayız. Allah'ın hidayet ettiği müminlerin çoğu şükür ehli değildir. Ayetteki ikinci tedebür noktamız şudur. Vaka ile, bu ayetin hükmü uyuşmuyor. Müslümanların din adına en çok telaffuz ettikleri kelime Allah hamd ve şükürdür. Öyle ki iyilik ve afiyet üzere olduğumuzu ifade etmek için dahi Allah hamd olsun diyoruz. Demek ki Allah Sübhanehu ve Taala dillerden eksik olmayan bu cümleyi hamd ve şükür ifadesi olarak kabul etmiyor. Neden mi? Cevabı yine ayette saklıdır. ''Ey Davut ailesi, bana şükretmek için amel yapınız. Şükür için konuşun demiyor, amel ediniz.'' diyor. Üçüncü tedebbür noktamız ise, şayet şükür için olması gereken amelse, vakada sorumluluk sahibi herkes iyi kötü bir şeyler yapıyor. Zaten hiçbir şey yapmayan insana sorumluluk verilmez, verilse de alınır zannımızdır.'' Dediğimiz gibi bu zandır. Çünkü Allah iyi kötü bir şeyler yapmaktan değil, ihsan üzere Allah'ı görüyormuşçasına, bu da olmuyorsa Allah'ın her anımızı gözetlediğini bilerek amel yapmamızı ötlüyor. Böyle yapanlar da az olduğu için benim kullarımın çok azı şükredenlerdendir diyor. Aslında ben seni çok iyi anlıyorum. Sen meselenin öneminin, ve sorunların farkındasın. Rabbini tanıyorsun. Onun için yapılan amellerin onun şanına uygun olması gerektiğini çok iyi biliyorsun. Bazı zamanlar şeytanın pişmanlıkla neticelenen isteklerine uyup sorumluluklarını aksatsan da olması gerekenin ihsan olduğunun şuurundasın. Ancak sen de biliyorsun ki bizler birbirimize nasihat etmek, hatırlatmak durumundayız. En tehlikeli bilgi, zihinde yer işgal eden ve insana fayda sağlamayan bilgidir. Bir şey bilmiyorsan bunda tafsilat vardır. Şayet cahil olduğun konu, dinin aslı olan tevhid ve şirk konusunda değilse ve senin de taksirin yoksa, şeriat seni bu cehaletinde mazur sayıyor. Lakin bildiğin halde yapmadıklarına gelince, burada ne tafsilat, ne mazeret, ne de genişlik vardır. Böyle bir durumda şeriat seni mücrim, suçlu kabul eder. Şimdi anladın mı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden sana sığınırım duasını ya da bana faydalı olacak olanları öğret, öğrettiklerini de faydalı kıl yakarışını. Bildiğimiz ancak zamanın geçmesiyle üzerimizde etkisini yitiren ya da başkalarına anlattığımız için sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inandığımız bilgiler tehlikeli olanlardır. Özellikle başkalarına öğretme makamında bulunanlar bu tehlikeyle karşı karşıyadırlar. İhsanı, sorumluluğun hakkını vermeyi, şükrün yolunun en güzel şekilde amel etmek olduğunu anlatırlar. Şeytanın da dürtmesiyle güzel anlatmayı, İkna edici konuşmayı ve insanları etkileyebilmeyi yanlış yorumlarlar. Oysa anlatan ve öğretenler her konuşmayla sorumlulukları hususunda aleyhlerine şahitlik etmişlerdir. Genelde nefsime yaptığım bir nasihati seninle de paylaşmak istiyorum. Ey nefis! Senin vaaza ve nasihate ihtiyacın yoktur. En büyük vaiz senin dilindir. Başkalarına anlattıklarını ve insanlardan beklentilerini yerine getirirsen, başkalarına hitap ederken kendi kulaklarını açıp dinlesen yeter. Yazıklar olsun sana ey nefis! Kendi sesine kulaklarını tıkama. Sen de biliyorsun ki insanın en doğru ve yalın olduğu an, başkalarına nasihatte bulunduğu andır. Ey nefis! Senin bazı şeyleri unutman onların hakikatini değiştirmez. Sen Allah'ın her amelini gördüğünü, gözettiğini ve şahit olduğunu unutsan da bunlar Rabbinin sıfatlarıdır. Sen yokken de bu sıfatları vardı. Senden sonra da olmaya devam edecek. Senin unutmanın zararı sadece sanadır. Sözü biraz uzatmış olduk. Farkındayım. Anlamış olduk ki sorumluluk imtihandır ve sorumluluk imtahanındaki hikmet şükredenler ile nankör olanları ayırmaktır. Şükür ehli olmak için Allah Sübhanehu ve Teala kullarından amel yapmalarını istiyor. Ayet üzerinde tedebbür sonucunda istenilenin her amel değil, ihsan üzere amel olduğunu da anladık. Sorumluluklarında her daim elimden gelenin en iyisi nedir diye dertlenen ve bunun için çabalayanlar tökezlediklerinde bu hallerinde ısrar etmeyip ile yenilenen ve yollarına devam edenler bu imtihanda Allah'a şükretmiş olanlardır. Bu noktada sana son bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Müslüman'ın Allah'a karşı sorumlulukları kitabında sayfa 198 ile 211 arasında ihsan sahibi olmanın yolları bölümünü okumanı ve bana da duacı olmanı rica ediyorum. Rabbim seni, beni ve İslam adına sorumluluk almış tüm kardeşlerimizi ihsan ehli, şakir kullarından eylesin. Amin. Bu yazı Tehid Dergisi'nin 32. sayısında yayınlanmıştır.